1755, numaralı konu, Hazreti Ali'nin emri bil maruf ve neha anil münker hakkında bir hutbe irat etmesi, evet, Hz. Ali bir gün minbere çıkarak Allah'a hamdüyü senalar ettikten sonra şunları söyledi, ey insanlar, sizden öncekilerin helak olmasına işledikleri günahlar sebep oldu, alimleri ve ileri gelenleri onları ikaz edip kötülüklerden alıkoymazlardı, bu yüzden Allah Teala onları azap indirmek suretiyle helak etti, o halde sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin de başınıza gelmeden önce emri bil maruf ve ne anil münker yapınız, iyilikleri emredip kötülüklerden de ne yediniz ve bunu yapmak ne rızkınızı azaltır ve ne de ecelinizi yaklaştırır, Allah Teala'nın insanların can, mal ve çocukları hususundaki artış ya da eksilişi gökyüzünden yağmur taneleri gibi indirir, sizden biriniz can ve mal hususlarında bir belaya uğradığında başkalarının böyle bir belaya duçar olmadığını görerek fitneye düşmesin, çünkü herhangi bir Müslüman işlemediği kötü tülüklere karşı kalbinde bir korku ve ondan bahsedildiğinde bir tiksinti duyar, kötüler ise sonlarının felaket olacağını düşünmeksizin, Kumarcıların ilk oyunu kazandıklarında cesaret almaları gibi bir kötülüğü ilk yaptıklarında bundan cesaret alır ve sevinç duyarlar, hiyanet ve kötülükten uzak olan Müslüman iki güzellikten birini umar, Allah katındaki onun için daha hayırlıdır, ama da Allah Teala ona bol mal ve rızık verir ve onu bir anda mal ve çocuk sahibi yapar, iki türlü kazanç vardır, bunlardan mal ve çocuklar dünya, salih amelse ahiret kazancıdır, Allah Teala bazı kimselere bu iki kazancı birlikte verir, Süfyan bin Üye'nin bu hutbe hakkında şöyle demiştir, böyle güzel bir konuşmayı Hazreti Ali'den başka kim yapabilirdi?